Sûresi Medine'de Hicri 5. yılın sonlarından nazil olmuştur. 73 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız, onların hepsinden haberdardır. Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak, Allah yeter. Allah, hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zıhar yaptığınız eşlerinizi, anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da, öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar, ağızlarınızla söylediğiniz, manasız sözlerden ibarettir. Allah,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 ve bal vardır. Allah Gafurdur, Rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Peygamberin müminler üzerinde hâiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında hâiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden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 Elbette sorulacaktır.